1391, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, ilmin kalkma zamanı yakındır, demesi ve bu sözün anlamı, evet, Allah'ın Resulü bir gün göklere bakarak, ilmin ortadan kalkma zamanı yakındır, dedi, Ensardan İbni Lebit, ey Allah'ın Resulü, ilim nasıl kalkacaktır, halbuki kitapta yazılmış, kaybılır onu etmiştir. deyince, Hz. Peygamber, ben de seni Medine'nin en anlayışlı adamı sanıyordum, dedi ve sonra Yahudi ve Hristiyanların ellerindeki kitaba rağmen sapıklığa gittik anlattı. Bir gün Şeddad bin Evse rastladım, ondan Avef bin Mali'in hadisini sordum, bana Avef doğru söyledi, ilmin ilk olarak nasıl kalkacağını sana haber vereyim mi, dedi, evet, ver, dedim, Şeddad ilk olarak huşu kalkar, öyle ki, Allah'tan korkan kimseyi bulamazsın, dedi.